kişinin Allah-u Teala ile kendisi arasındaki bağ ile ilgilenmiyor, etrafındaki Allahu u Teala'ya aynı bağ ile bağlanan insanlara karşı da sorumluluklarını düzene koyuyor, tertip ediyor. Yani sen Allah-u Teala'nın dinini seviyorsan, Allahu u Teala'yı seviyorsan, onun dinini seviyorsan, onun dinine bağlandıysan, aynı zamanda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 olacak. Ayetin devamında diyor ki Allah Teala: an ruk'an Onları ruku ederken ruku halinde ve secde halinde görürsün. Niye onlar hep rükudadır, secdededir? Faz yaptaguna min rabbihim. Onlar Rableri katından ne isterler? Bir lütuf isterler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 Aleykümselamun aleykümselamun. Simahum fi wujuhihim min <gülüyor> eseri's <gülüyor> sucud. Diyor ki Allah Teala onların diyor yüzündeki parıltı nur Aleykümselamun aleykümselamun. <gülüyor> min eseri's sucud. Secde izindendir. Yani secde alameti secde onların yüzlerine yapmıştır.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 kafirdir diyorlar. Hatta onların sürekli ellerinden düşürmedikleri doğa kitaplarında Ebubekir ve Ömer'e ne diye dua ediyorlar beddua ederken diyorlar ki -sanemey el -Kureyş. Kureyş'in iki putu. Kureyş'in iki putu diyorlar Ebubekir ve Ömer radıyallahu anh. Osman radıyallahu anh. Peygamberin iki kızıyla evlenen sahabe. Bu şekilde ne yapıyorlar? Ashab'a dil uzatıyor. allah Teala onlara bakın ne diyor Kur'an-ı Kerim'de.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 Aخرج <gülüyor> سطفه filizlenmiş, filizini yarmış. Topraktan çıkmış, filizini yarmış. Feazerehu <gülüyor> ve kendini güçlendirmiş. Fasta wa ala suqihi ve gövdesi üzerine ne yapmış? Dikilmiş kalmış. Bir neye benzerler diyor Allah Teala? Ekine benzerler. İncil'de de diyor Allah Teala, ashabın peygambere iman edenlerin vasfı niteliği böyledir. يُعْجِبُ الزُّرَّعَ Çiftçilerin, ziraatla ilgilenenlerin, uğraşanların hoşuna giden bir ekin gibidir onlar. Bir bitki gibidirler. Çok önemli. allah Teala, Araf Suresi 157'de de diyor ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında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 ve ihlü lehumut temiz olan şeyleri tayyip olan şeyleri o peygamber onlara ne var? Yuhil. Ne demek? Helal kılar. Bakın. Peygamber aleyhissalatu ne diyor? <gülüyor> Sizlerden birisini koltuğuna oturmuş yer yere yaslanmış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 iman, اَمِنْ kablihim, Kendilerinden önce, yani muhacirden önce Medine'ye gidip yerleşen, çok önceleri Ve gönüllerine, kalplerine imanı yerleştirenler var ya, يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ Kendilerine hicret edenleri ne yaparlar? Severler. Bakın, misafir gelenleri demiyor. Yani insan, o da insan, biz de insanız. Öyle bir dönemde, öyle bir çağda yaşıyoruz ki artık insanlar evine misafir gelince rahatsız, rahatsız oluyorlar.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 bir nezletmezler haset. Bir çekememezlik yok. Seviyorlar çünkü kardeşleri onlar. Yine diyor ki ve yu'siruna ala enfusihim ve law kana khasasa. Kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Muhacirleri kendi nefislerine tercih ederler. Ve law kana bihim khasasa veli ki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 grup insan vardır. Allah Teala o gün hiçbir gölgenin olmadığı bir günde ne yapacak onları kendi gölgesinde gölgelendirecek. Bu rivayette kendi gölgesinde başka bir rivayette fi zilli arşih, arşın arşın gölgesinde. Kim bunlar arkadaşlar? Yani o gün güneşin yaklaştığını düşünün.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 İmamun adil. Adil bir, adaletli bir yönetici. Ko kolay olmadığı için zaten karşılığında bu kadar mükafat var. Ve <gülüyor> şabbun neşe'e fi ibadetillah. Allah'a ibadet ederek büyüyüp yetişen genç. Bu da zor. Değil mi? Herkes ne diyor? Genç, delikanlı, yapar, şimdi yapsın.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 Tam bu zenginin ahlakı. Fakirin ahlakı nasıl olacak? Fakirin ahlakı da Kur'an-ı Kerimde zikredildiği edildiği gibi tanınmayacak fakir olduğu. Ya yani dilenmeyecek, ağlamayacak. İnsanlar onu ne zannedecekler? Zengin. Zenginin adabı bu, fakirin adabı da bu. Varajul anzakar Allaha khalyen tafadat ayna. Yedinci grup insan.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 Yalnız olduğum vakitte, etrafında kimsenin olmadığı bir vakitte, Allah'ın kitabını okurken, allah Teala'yı anarken, zikrederken ne yapman? Ağlaman, göz ete dökmen. Evet, bu da muttefakun aleyh. Üçüncü hadis, قال <gülüyor> قال <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hurayra, اِنَّ اللّٰهُ تَعَالَى يَقُولِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ bi بِجَلَالِيهِ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 daha önceki hafta söylemiştik, ziyaret etmenin hasta ziyaretinden bahsetmiştik. 70 bin tane melek diyor. Ne haber? Sabah ziyaret ederse, akşama kadar istiğfar ederler. Akşam ziyaret ederse sabaha kadar istiğfar ederler. "Bana Allah'ın sallallahu aleyhi kendime bağırıyor. Allah'ın eliyle kendi allah bağırıyor. Allah'ın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 ahvalini, halini sorması, onun için bir şeyler yapabilmesi. Allah için onun adına bir şeyler yapabilmesi. اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلَى şeyin اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ Erhamdulillah. Sizlere eğer yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey öğreteyim mi? اَفْشُ السَّلَامَ beynekom.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 Melek soruyor adama nereye gitmek istiyorsun. Adam da diyor ki orayı du'a kıl'li fihadil kariye. Şuradaki kardeşimi, arkadaşımızı ziyaret etmek istiyorum. "Qal hellak alaymin nimmetin tarub buha alayhi". Yani ondan istediğin, onun yerine getirmek istediğin bir şey mi var? Maslahat için bir çıkar için mi gidiyorsun? "Qal la hayr, <gülüyor> gair a'ni ahpabtu fil lahi taala". Allah'ı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 Bil ki Allah da seni ne yaptı? Sevdi. Allah da seni sevdi. <gülüyor> Demek ki Allah için bir kimseyi ziyaret etmenin, bir kimseyi sevmenin, o sevmenin sonucu olarak da ziyaret etmenin fazileti bu kadar büyük. Altıncı hadis, Pera İbni Azib. Hadisi, Peygamber Aleyhisselam Vesselam diyor ki, Ensar hakkında,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 Başka bir nimet, başka bir lütuf allah Teala'nın bu hadisler. Muaz bin Cebel radiyallahu anh diyor ki, Semih'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme <gülüyor> ki Muaz bin i Cebel Peygamber aleyhissalatü vesselamın elinden tutup ey Muaz ne diyor aleyhissalatü vesselam Muaz'a? Allahi inni la uhibbuk tutuyor elinden Allah'a yemin olsun ki ey Muaz ben seni seviyorum diyor Peygamber. Az sonra gelecek onunla ilgili hadis. Diyor ki muaz Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken duydum, işittim. Allah-u Teala buyuruyor ki diyor, Peygamberimiz Allah-u Teala'nın buyurduğunu bize naklediyor. El-mutehabbune fi celali Benim celalim, izzetim üzerine sevenler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 Başka şeyler mi getiriyorsun? Bu hadis Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Sekizinci hadis an Ebu İdris el-Khavlani rahimahullah kal. Dekaltu mescide Dimeşk. Ebu İdris el diyor ki Çam'da Dimeşk'te bir camiye girdim. Thanaya, maahu, fe izâ feten şeyin bir genç oturmuş camide panel panel parlıyor. İnsanlar var etrafında. Kendi aralarında bir sıkıntı olduğu zaman, ihtilafa düştükleri zaman hemen gidip meseleyi ona arz ediyorlar, ona soruyorlar. Ya böyle bir genç gördüm camide. Ve sıdıru an ra'ihi ve onun görüşünü alıp uyguluyorlar. Fısıltı onu, fiqir. "Hadi Muazib binu Cebel" radiallahu an. Sordum diyor, "Bu kimdir?" Dediler ki, diyor, "Bu Muazib binu Cebeldir." Falan mekana min al Ertesi gün diyor, olunca hadjartı. Diyor, erkenden gittim camiye. Abu İdris al Khawlani. Ama fakat sabah bit bitteçir. Bir de baktım ki, o da benden daha önce gelmiş. Camiye yu يصلي Namaz kılıyordu. Erken gelmiş namaz kılıyordu. Fantazar tu hatta qada salatehu Namazının kılmasını bekledim. Diye. Namazı bitti. Fumma jiitu min qibla wajhihi fa sallamtu Geldim başına ve selam verdim. Thumma qultu dedim ki Vallahi inni la uhibbuk la uhibbuk lillah. Dedim ki diyor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 Allah için mi? Fa Evet Allah için. Fa akhadhani ridai. diyor elbisemin ucundan tuttu. Fa jazabani ileyhi diyor beni kendisine doğru çekti. Fa dedi ki ebşir. Ne demek ebşir? Müjdeler olsun. Sana müjdeler olsun. Fe inni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle dediğini işittim. قال الله Teala وجبت محبتي للمتعابين فيا. Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu nakletti peygamberimiz. المتعاب وجبت محبتي للمتعابين Benim için birbirini seven insanlara benim muhabbetim ne olmuştur artık? Vacip olmuştur. Ben de onları severim.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 birbirlerine yardım eden, iyilik eden insanlara sevgim, muhabbetim diyor, vacip olmuştur. Bu hadis Osman Malik'in muvattasında rivayet ettiği bir hadis. Dokuzuncu hadis An Ebi Kerimetel Miqdad İbni Ma'di radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal İza ehabber <gülüyor> raculu akahu fel yukhbirhu ennehu yuhibbuhu Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sizlerden birisi kardeşini severse, yani seviyorsa ne yapsın? Sevdiğini ona haber versin. Desin, seni Allah için seviyorum kardeşim. Desin. 10. hadis, Muaz ibn Cebel hadisi. Diyor ki radıyallahu anh, Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem akhezebi yedi. Diyor, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu. Ve kâle dedi ki, ya Muaz Vallahi inni la uhibbuk, ey Muaz. Allah'a yemin olsun ki seni seviyorum. Fımme uusī ya Muaz. Diyor ki Sana şunları öğütlüyorum ey Muaz. Sevgisinin bir alameti. Kişi sevdiğini ne neye, neye davet eder? Cennete. Hayra. Ama seni ateşe çağıran bir kimse varsa. Allah'ın azabına, ikabına, gazabına davet eden bir kimse var ki bil ki o seni sevmiyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "La tad'anna fi dubri kulli salatin taqul." Her namazın dibinde, her namazın sonunda şu şu duaları okumadan kalkma. Bunları sakın okumayı terk etme. Bakalım kaç kişi okuyor bu duayı? Selam vermeden önce ne diyeceğiz? Allahum a'inni ala zikrike ve şükrike ve husn-i ibadetik. Allah'ım a'inni bana yardım et. Ala zikrik seni zikretme hususunda. Ve şükrike, sana şükretme hususunda ve husn-i ibadetik. Sana güzelce ibadet etme konusunda bana yardım et. Son hadis. <gülüyor> Enes radıyallahu an, "An raculen "Kan" inden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhissalatü vesselamın yanında bir adam vardı. Femerrabihi raculun. Oradan peygamberimizle bu adam oturuyor, bu sahabe oturuyor. Başka bir sahabe geçiyor. Diyor ki peygamberin yanındaki adam, sahabe, ya Rasulallah, inni le'uhibbu bu. Ey Allah'ın Resul ben bu adamı seviyorum. Fekâle lehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. A'lemtehu. Bunu ona bildirdin mi? Kâle la. Hayır. Kâle a'limhu. Ona. Onu bildir, bunu söyle. Felahikahu. Hemen peşinden koştu, gitti. Fekâle inni اُحِبُّكَ فِي Dedi ki ona, ''Ben seni Allah için seviyorum.'' فَقَالَ O da cevap olarak ne dedi? اَحَبَّكَ الَّذ۪ي Min, مِنْ اَجْلِهِ ya da اَحَبَّكَ <gülüyor> الَّذ۪ي lehu. ''Beni kendisi için sevdiğin Allah da ne yapsın seni?'' Sevsin. Bu da sünnettir. Sana bir kardeşin seni seviyorum dediği zaman ona ne diyeceksin?